Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala ve ashabi ecmain. <gülüyor> evet arkadaşlar. Değerli hocamın da söylediği gibi ben 1984-85-97 arası bir 12 yıl öğretmenlik yaptım. <gülüyor> ee, hocamın da malumu olduğu gibi daha önceden belirli bir art yapısı. Biraz da isteği ve arzusu olan birisi olarak telif çalışmalarıyla meşgul olmaya başladık. Biraz yoğunlaşınca öğretmenlikle telif çalışmaları arasında bir tercihte bulunmak zorunda kaldım. <gülüyor> ben de acizane <gülüyor> kendim öyle bilirim. Aslında öyle değilim. Kendim öyle bilirim diyen insanlar pek yanılırlar. <gülüyor> Genelde de ben yine de ...biraz idealist bir yapım vardı... E, ...fakat bu... <gülüyor> ...yapıyı telif çalışmaları... ...biraz... E, e, ...dejenere etti gibi... ...yani şöyle söyleyeyim... E, ...öğretmenlikle ilgili... <gülüyor> ...gerekli... E, ...ağırlık... ...çaba göstermekten biraz uzak düştüğümü... ...anladım ve dedim ki... ...o zaman birisine ağırlık vermemiz gerekiyor... ...ya, ya hakkını vereceğiz bunun ya da bunu terk edeceğiz dedik. Nitekim telif çalışmaları bir öğretmenliktir. Ben bu duygularla telif çalışmaları için öğretmenlikten ayrıldık. Aşağı yukarı 15 yıldır da konuşmuyorum. Onun için konuşma özürleyeyim dedim. Yani öğretmenliği bıraktıktan sonra da konuşmayı terk ettim. İlk defa emin olun böyle bir cemiyet içerisinde ilk defa konuşuyorum. Belki kendimce bazı sebepleri var ama en önemlisi herhalde konuşmaya ehil değiliz ondan dolayıdır öyle düşünüyorum. Ben arkadaşımızın hazırladığı e, geniş ve doyurucu bilgi e, bir e, akademik e, açıdan yeterli gerçekten. Çok güzel hazırlamış, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben e, akademik anlamda yani bilgi anlamında Kur'an ve sünnetten gelen nakiller anlamında çok fazla bir şey ilave etmeyeceğim oraya. Zaten pek çoğunuzun malumu. Allah Resulü'nün konu hakkındaki beyanları, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu konu hakkındaki mesajlar pek çoğumuzun malumu. Belki bir iki tanesine yine değinmiş oluruz. Aklıma şöyle bir şey geldi. Bir tepeden inme yapayım dedim. Genelde yapardım böyle şeyleri. Ee, vücudun yapı taşı İçimizde mutlaka biyoloji ya da fizikten e, bilgi sahibi olan arkadaşlarımız vardır. Vücudumuzun yapı taşı hücre öyle değil mi? Vücut bozulmaya nereden başlar? Hücreden başlar. Yani vücudu tahrip edecekseniz hücreyi tahrip edeceksiniz. Hücre tahrip oldu mu diğerini tahrip eder. Diğerini tahrip eder örnek mesela kanser. Günümüzde en yaygın şekliyle bilinen bir rahatsızlık olması münasebetiyle. Dünyayı <gülüyor> bitirir. Dünyayı bitirmenin yolu hücreleri bozmaktır. Ve çok önemli bir şey aklıma geldiği için arkadaş burada, arkadaşımız burada konuyu izah ederken. Toplumun yapı taşı nedir? Aile. Toplumun yapıtaşı da ailedir. Toplumu bozmak için nereyi bozmak lazım o zaman? Aileyi bozmak. Şimdi dikkat edin. İlk müşrik, ilk kafir, ilk asi kimdir? İblis. Şimdi iblisin üç aşamasına dikkat edelim gençler. Bir, ben, sen ki onu topraktan yarattın beni enerjiden ateşten yarattın o kim ki ona ben secde edeceğim ben değil mi burada halbuki gerçek benliğe benlik sahibi daha doğrusu benliğe layık olan kimdir Allah'tır sadece çünkü onun dışında her şey yoktur bir burada ne var ben var benlik var. Yani bencilliğin kökeni, temeline inmiş oluyoruz burada aslında. Buradan başlamak onun için istedim. ikinci aşamada ne yapıyor şeytan? Hücre'ye bak yapı taşına ineceğiz biz. İkinci aşamada karı kocanın arasını bölüyor. Onlara bir benlik fısıldıyor. Vesvasıl hannas var yani. Diyor ki, siz aslında ebedilik ilacını bulmuşsunuz da sizden bunu men etmek için sizi kandırıyor. He. Bir an için benlik düşüyor mu içlerine? Biz var. Ebedi olacağız mı? Benlik damlıyor. Damladığı an ne oluyorlar? Sürgün. Ailenin iki önemli öğesi birbirinden ayrılıyor. Adem ile Havva. Sonra yetmiyor şeytan, iblis Üçüncü aşamada ne yapıyor? Kabil'le diyor ki... Bak diyor... Bu Habil var ya bu... Bunda pek çok hile var. Habil'e yanaşıyor. Habil'e benliği sızdıramadığı için... Damlatamadığı için... Geri tepiyor. O hırsla Kabil'e dönüyor. Kabil'de bazı zaaflar var. Yani böyle belirmiş muhtemelen tevarüsen baba anneden ufak ona damlamış demek ki ona damlatıyor benliği diyor ki benim kurbanım ka kabul edilecek ben bakın gençler iblis bir benlik duygusuyla toplumun yapı taşını böyle tahrip ediyor aileyi böyle bitiriyor dikkat edin Toplumda tüm bozulmalar ailedendir. Ya karı koca arasında sorunlar vardır, ya anne baba evlat arasında sorunlar vardır, ya kardeşler arasında sorunlar vardır. Ve bütün sorunları yukarıdan aşağıya listeleyin bir incir çekirdeğini doldurmayacak nesillerdir. Büyük çoğunluğu. Yani akıl selim ile bir araya gelseler gerçekten güvenilir hakemler de bulunsa orada ilme irfana sahip neden bu kavga ve gürültü diye sorsalar konuşsular bakacaklar ki bir terazinin kefesine koysalar bu kavga ve gürültüyü diğer terazinin diğer kefesine koysalar Sebeplerini sebepleri bir arpa ağırlığı kadar değildir. İblis böyle giriyor. Şimdi bencillik böyle bir şeydir. Bencillik bencilliğin temeli amacı, gayesi, hedefi Allah'tan uzaklaştırmaktır. Kim bencillikten uzak durursa bilin ki o Allah'a yakındır. İşin esası özü budur. Şimdi. Dolayısıyla aslında bencillikten, bencillikle diğerganlık birbirlerinin tamamlayan aslında zıddı gibi görünem ama birbiriyle arkadaşımızın da ifade ettiği gibi birbiriyle tanımlanan, açıklanabilen şeyler. Bencilliği tanımladık mı zaten diğerganlık kendiliğinden tanımlanmış oluyor. Tanımlanmış olabilir. Temel sorun şu. Bunlar nasıl açılacak? Şimdi... O verilen örneklerde bir Ebu Talha radıyallahu anh'ın zikredildiği Ebu Hureyre referans gösterilerek bir hadis naklettiği arkadaşımız mealen. Bir o. Bir de ayeti kerime. Bu Allah e, bu aslında o ayeti kerimenin nüzul sebebi olarak nakledilir. Mealen bahsettiniz ya bir ayeti kerime. Hani içlerinde bir e, hırs Duymazlar. Eksiklik duymazlar. Verirler kardeşlerine. Bu olay üzerine Allah Resulü müjdeliyor. O ayet e, nüzul nazil oluyor. E, indiriliyor Yerimük Savaşı'ndaki mevzu diğer konu. Suyu kardeşin kardeşe kardeşin kardeşe nakletmesi ama hiçbirinin o suyu içemeden şehit olması. Bunu çokça zikredilen şeyler. Daha doğrusu bu konuyla ilgili şöyle bir sorun var. Bizim tarihte yaşanmış olayları Kur'an-ı Kerim'de ya da Allah Resulü'nün sünnetinde beyan edilen olaylara bir nostalji olarak çok büyük zevkle okuyoruz. Çok büyük zevkle okuyoruz. Haz duyuyoruz, lezzet duyuyoruz. Fakat bunları güncelleştirme gibi bir sorunumuz var. güncelleştirme gibi bir sorumuz var. Daha doğrusu bu ahlaki unsurlara güzel unsurları tarihte birilerine mal ederken, daha doğrusu birilerinin üzerinde izlerken büyük zevk alıyoruz. Ama sanki onların orada oraya ait olduğunu ve orada kalması gerektiğini, bizim bu tür ahlaki unsurlarla donanmamızın dahi mümkün olmadığını şuur altında bilinçli olarak değil belki. böyle bir yanılgıya da kaplabilir. Nasıl güncelleştireceğiz bunlara? Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak e, gerçek iyiliğe ulaşmanız için Estağuzu billah لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُوا لَمْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا Yani iyiliğe kamil anlamda bir iyiliğe ulaşabilmeniz nail olabilmek önemlidir. Nail. Naleden. Ulaşabilmeniz için ...üzerinde büyük sevgi neslediğiniz şeylerden infak edeceksiniz diyor. Yani oğlunu kurban edeceksin. Çok basit. Ee, yalın ifadesi bu. Burada nereye gidiyoruz? Oğlumuzu kurban etmeyeceğiz. Daha önceki gibi ama... ...bir şeylere adanması lazım çok basit örnek veriyoruz yine infak edilecek şeylerde gardrobu açtığımız zaman ya toplumda görülen genel sorunlardan bahsediyorum yani güncelleştireceğiz ya biz bu iyilik hareketini Allah Resulü'nün döneminde yaşanan olaylar var Yermük'ten örnek verildi Yermük Harbi'nden sahabenin hayatı böyle aslında bu örnek sembolik örnek bunlar sahabenin hayatı cebini vesairesini boşaltıp getirip boşa eder Allah yolunda. Nasıl güncelleştireceğiz? Biz gardırobu açtığımız zaman şunu şunu şunu giymem de bunları verelim. Ya böyle veririz ya da yeni bir şey alabilmek için yer açmaya uğraşır onun için veriyoruz. Genelde sorun bu. Şimdi çok basit bir soru. Hani Çoluk çocuğunun ihtiyacı olduğu halde onların ihtiyacını bir tarafa iterek belki onlara ninni söyleyerek onları uyutan anne gelin misafirine tek kişilik tek kapta olan yemeğini gece karanlığında loş karanlıkta diğer çocukları farkına olmasın diye ya da misafir mahcup olmasın diye loş karanlıkta ona yediren bir aile. Asgari ücretle çalışıyoruz. Mesailerle beraber bin lira para alıyoruz. Kirada oturuyoruz. Üç tane çocuğumuz var. Okuyorlar. Beş yüz lira kira veriyoruz. Apartman aidatı, elektrik, su, telefon, eğitim masrafı, yol masrafı, sağlık masrafı. Ucu ucuna gelmiyor. Bir misafir geliyor. Ya da bir ihtiyaç sahibi geliyor. Diyor ki benim çok acil 700 bin liraya ihtiyacım var. Maaşı da siz o anda almışsınız. Öyle yapmışız. Maaşı çektik, gittik eve, hiçbir harcama yapmadan, pat bir misafir dalnadım. 700 bin liraya çok acil ihtiyacım var. Cebinizde bin lira var. Ev sahibi akşama kirayı alacak vakit geliyor çocukların eğitim harçları ödenmesi gerekiyor. Diğerlerini ödemesen faize girecek. Elektrik, su, telefon vesaire bilmem ne. Ne yapacağız? Bir örnek verdik. Dedik ki bir örnek verdik. Dedik ki bir anne çocuğunun yiyeceği bir tap, bir kap yemeği böyle yedirdi. Bu da yani. Şimdi gençler bu soruların cevabı gerçekten zorudur. Benim çok sevdiğim, kendim gibi tanıdığım bir dostum vardı. Bazı huylarını severdim, bazı huylarını sevmezdim. Arkadaşı evlenecek, ihtiyaç sahibi, gider borçlanırdı. Bu arkadaşın düğününü yapardı, borç kendi üzerine kalırdı. Sonra bu borcu kapatmak için kapı kapı dolaşırdı. E, dolaştığı herkes, Çekmeyeceği çeker ya çekleri, ödenecek çekleri ya senetleri gösterirdi ya da başka mazeretler uydururdu Ölçü ne? İşte bu ölçüyü böyle gerçekten iyi ve salih insanlarla birlikte oldukça işte ben çok özel bir insan gerçekten Abdülbaki hocamız böyle çok değerli insanlarla birlikte oldukça bu ölçüyü okumadan, yaşayarak hissedeceksiniz. Bu ölçüler nasıl hissedilir biliyor musunuz? Metinlerle hissedilmez. Metinlerle bunu anlamak da biraz zordur. Telif edemeyiz. Telif etmek zordur. Bir profesör düşünün. E, bitkiyle uğraşan, botanik mi? Hocam, botanek diyelim. Diyelim ki çiçekle alanı çiçek. Çiçekçi. Profesör. Bütün çiçekle ilgili bütün bilgileri yutmuş. Bir tane de çiçekçi. İşi çiçek, gözleri kör. Ama çocukluğundan beri çiçek yetiştirmekle meşgul. Hangisi çiçeklerin özelliklerini, hususiyetlerini daha iyi bilir? Yani emin olun o ama çiçekleri yetiştiren insan çiçeklerin bir çiçekçi dükkanına girse gözü kara... ...bin tane çiçek varsa bin tanesini de tek tek sayar burada şu şu çiçekler var diye. Ama profesörü götürseniz orada hangi çiçeğin ismini özel şeyini daha doğrusu hangi çiçek nasıl kokar onu bilmez. Ben kuru bilgiden bahsediyorum tabii bu kuru bilgiyle alakalı kısım ama... Her ikisini bir arada tutan insan kimdir? Hem bilgiyi hem hali bu insanda arif insandır. İşte arif olmak için gayret etmek gerekiyor. Arif olduğumuz zaman, olabildiğimiz zaman irfanla donatabildiğimiz zaman ilmimizi birçok şeyi vicdani terazide, o hassas terazide tartabilme imkanını Allah bize lütfedecektir. Bakın ben şöyle bir örnek vereceğim. Bir birkaç ayet-i kerime almıştım ama ben onlarla ilgili Hud suresinde Allah Resulünün hani saçlarımı ağrıttı dediği sure var ya. Orada e, aklımda kaldığı kadarıyla 112. ayet-i kerime yanılıyorsam düzeltebilirsiniz. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمُرْتَ فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمُرْتَ Böyle mi? Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Şimdi bu ayeti kerime bir insan nasıl emrolunduğu gibi dost doğru olabilir? Nasıl olabilir? Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki, Haksız bir cana kıyma, masum bir cana haksız yere kıyma. Cenab-ı Hak diyor ki, başkasının cebine elini uzatma, hırsızlık yapma. Başkasının ırzına gözünü dikme. Mümin kardeşinin arkasından gıybet yapma. Dedikodu yapma, çekiştirme, onu kıskanma. Şimdi Cenab-ı Hak böyle emir buyuruyorsa, takım Kemal اُمْرْتَنِمْ Bizi götürdüğü nokta ne oluyor? Allah dedi mi mevzu bitti bence yok. Allah bunu söyledi ama bak ama Allah Resulü böyle böyle söyledi ve böyle böyle yaptı ama sona sonuna ama geldikten sonra o iş cıvılmıştır artık. Sonuna ama Allah ve Resulü'nden sonra bir ama ilavesi yaptığımızdan biz bitmişiz. Bittiğimizi inkar etmeye daha doğrusu nefsimizi okşamaya başlamışızdır. Anlamına gelir bu. Onun için Allah ve Resulü bir konuda bir mevzuda bir hüküm bildirmişse onu ama ifadesini kullanmadan hayatımıza indirgeceğiz. İrfan elde etmenin yolu da budur. Başka bir şey değildir. Şimdi başka bir ayet-i kerimede bu e, infakla ilgili Ha bir de şey, ayet-i kerimenin devamı var tabi. Ee, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْمْ فَاَنَّ اللّٰهِ بِيَا diye o ayet-i kerime bitiyor. Ne infak ederseniz, her ne infak ederseniz, Allah onu bilir. Yani siz, nefsinize sahip çıkmayın. Kendinizi aldatmayın. Nefsinizi temize çıkarmaya çalışmayın. Yani verdikleriniz, infak ettikleriniz üzerinde sevgi beslediğiniz, değer verdiğiniz şeyler olup olmadığı konusunda kendinizi aldatmaya kalkışmayın. Ya aslında ben biraz infakta bulunuyorum ya da ihtiyaç sahibi kardeşime yardımda bulunuyorum. Bulunduğum şeyi de aslında çok seviyorum. Böyle şuur altında kendi kendinizi kandırmanın yollarını alamayın. bir bi halim. Birçok ayeti kerimede Allah onu mutlaka biliyor. Siz kendi kendinizi, nefsinizi temize çıkarma gibi bir gayret içerisinde girmenize gerek yok diyor Cenabı Hak. Fakat az önce bahsettiğimiz gibi ölçüyü nasıl koyacağız? Asgari ücretle geçinen... Ben çok çok enteresan bir örnek var hayatımda. Birkaç yerden ben bunu aldım ama bir tane çok önemli bir firma. Diye atıyorum. Faraza bir tekstil firması. Tekstil firması değil. Ama ben tekstil diyorum yani. Onu burada öyle kullanıyorum. 100 tane insan çalıştırıyor. Çalıştırdığı insanın pek çoğu asgari ücretli. Bugünkü e, parayla 500, 550, 600 liraya çalışıyor. Mesa ile beraber 750 lira para alıyor. Bu firmanın yan tarafta bir de, de fonu var, fakuf fonu. %5, %10 zekat fonu, sadaka fonu var. Her ay ya da her yıl o fonu alıyor, belli yerlere infak ediyor kendine göre. Şimdi iyilik çok enteresan bir şeydir. ''Allah Resulü elinizin altındakilere yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin ve onların alın teri kurumadan haklarını verin.'' Emir buyuruyor. Biz bunu bile bile elimizin altındakiler aç, asgari ücrete maruz bırakılmış, onların sırtından bak çok önemli. Güncelleştireceğiz ya bu hayır iyilik, diğer gamlık, infat neyin nesidir? ...bu İslami sivil toplum örgütlerinin yaptığı pek çoğunun yaptığı nedir? İnfak için kurulmuştur. Pek çok firmada, ticari firmada bir e, infak fonu vardır. Tüccarın, şahıs olsa bile böyledir. Aziz Allah Celle Züphallahu Şimdi, çalıştırdığı insanın sırtından terini, alın terini emiyor... Onu gidiyor başkasına infak diye veriyor. Oradan da isim yapıyor. Dikkat edilmesi gereken şeyler bunlar. Ve bir de başka bir ayet-i ayet kerimede وَلَا bezir تَبْز۪يرًا Çok enteresan bir ayet-i kerimedir. Evet, infak edin ama İnfak edin ama şöyle yani tabir edeceğizse saçıp savurmayın. Niye? İnne al-bimetleri ne kanu ihvan eş-şeytan ve kana şeytan udrbi kefura. Eee saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir diyor Cenab-ı Hak. Elini büsbütün sıkı tutma. Böyle böyle tutup aynen ayet-i kerimenin mealen ben şeyini getiriyorum. Sıkı tutup cibri davranma ama büsbütün de dağıtma. Evet. Yoksa hüsrana uğrasın diyor ayet-i kerime. Hasret kalırsın. Sonra Muhtaç duruma düşersin, kınanırsın diyor. Şimdi bakın, ne yapmamız lazım? Sahabenin örneğini veriyoruz şimdi. Sahabeden bir örnek verdik. Tehlif edeceğiz bunlara. Evindeki en son kalan şeyi çocuklara aç, yatırıyor, muhtaç, veriyor ama. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak böyle diyor. Şöyle evet. bir yoksul var. Aç, bu yoksul kaç kat e, yemek yabilir? Üç kat. Ne 30 Otuz kat yemek çıkar. Gez, israf olur. Evet. Öyle mi evet, arzuladığını görüyoruz? E, evet, Tabii öyle de olur hocam. Bu geniş çünkü. Ama şöyle bir şey, ben bunun telafini şöyle yaptım. Evet. Elimizde kalan en, şey, en son şeyi de vereceğiz. Ama kime? Sadece kendini Allah ve Resulüne adayıp ona hicret edenlere. ayet Kerime Medine'ye hicret edenlerle alakalıdır. Sokakta serseri gibi dola, dolaşanlara, tembellere ya da işte ağzında sigara içip evinde yemeği olmayanlara böyle değil hayatını Allah ve Resulüne adamış ve ona hicret etmiş manen bütün benliği ona ait kendisine ait hiçbir şey olduğunu düşünmeyen hizmet ehlini, suffah ehlini bulacağız o olursa soframızda evet diyorum ben Kiramızı da ona vereceğiz. Onu bulursak. Böyle denk gelirse hiçbir şeyi kendimize ayırmayacağız. Bunun dışındakiler infaktır işte. Yani bu bildiğimiz Kur'an ve Allah Resulü'nün sünnetinde bahsedilen infaktır. Evet evimize kendimize ayıracağız. Ama öyle biri geldi ki soframıza öyle değil mi hocam? Öyle biri geldi ki Zalimin zulmünden, kafirin küfründen ve şiddetinden evimize sığındı. Günlerce aç. Sadece niçin sığındı? Niçin yolun yerinden, yurdundan, eşinden, aşıyanımdan, bağından, bahçesinden, toprağından uzak düştü? Bilerek, bilinçli isteyerek, sadece Allah ve Resulünün rızası için. E şey bu estağfurullah. O söylediğimiz basıklara sahip fakat yani hijre etme şansı yok. Mesela Filistin, İran'dan, Yahudi yanından, Mısır, dünyadan, Mısır dünyadan, güzel, bir evet. yanından, Türkistan Hatta Mısırın palatının evet. e, bir kısmı gayet demokrat olanlar bir yanına kuşatmışlar. Evet. Hijre etme şansları yok. Ama bizim orayı, biz oraya hijret etmemiz lazım. Aynı pozisyon. Yani evet. Doğru. E, bu şekilde ki bir Müslüman'ı da bağlar. E, e, harika. Gerçekten çok teşekkür ediyorum hocam. Önemli bir ufuk. Yani demek ki buraya hicret edemeyenlere biz hicret edeceğiz. Neyle? Ya bedenen, ya malen. Bir şekilde hicret edeceğiz. İkisinde, ikisine de imkanımız yoksa zaten duamızla. Herhalekardan. Şimdi e bu Hümeze suresi çok enteresan bir suredir. Gençler. Tekasür suresi de öyledir. Yani insana e, düşünen insana haddini bildiren surelerdir. Yani Kuran'ın tamam böyle de. Böyle Hümeze suresinde Cenab-ı Hak وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لِلَّذ۪ي جَمِعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْزَبَ اَنَّ مَالًا Ya öyle Yazık ruh olsun diyor Cenab-ı Hak. Yazıklar olsun. ifadesi yeterli değil. Türkçe'ye tercüme edebiliyor musun? O veil kelimesinin karşılığı Türkçe'de yok. Ancak veil denir ona. Ama işte ben ancak biraz ağır oluyor belki ama kaba. ruh olsun diyorum yani. ruh olsun. O parasını sayar sayar sayar sayar da böyle sayarken ne kadar çok parası olduğunu insanlara da bıyık altından böyle kıs kıs güler. Onlarla alay eder. Yoksullarla ya da parası olmayanlarla. Zanneder ki yahsi benni malı vaqtdı. O malı onu ebedileştirecek. Bu cimriliğin aslı esası da budur işte. Bunun ilacı yoktur. Hani elâküm ettekâsür hatta zurtumul makâbir var ya. Adam kabirdekilerini de sayıyor artık. Diyor ki ben büyük aşiretim ben. Ben çok büyük bir... E, ...nüfusa sahibim. E, i̇şte onun için saygın, saygın bir e, toplumun en saygını ben olmalıyım. Yani toplumda kendisine yer yapmak için... ...nüfusunun kalabalıklığıyla övünen insanlar var. Bunların ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Başa dönüyoruz buradan şeytan nasıl yok ediyor toplumu? Toplumun hücre yapısını aileyi yok ederek aileyi yok ederken kullandığı unsurlar ne? Benlik. Üçünde de benlik var. Birinde küfre düşüyor şeytan. İkincisinde sürgüne gönderiliyor şeytana tabi olanlar. Üçüncüsünde de kan dökülüyor. Yani toplumun yapı taşı böyle darmadağınlanıyor ezan okundu gençler. Gerçekten bu konu aslında sadece Kur'an ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uyguladığı ya da döneminde yaşanan ve Kur'an'da zikredilen şekliyle toplum algıladığı için bunu güncelleştirme sıkıntısı çekiyoruz. Güncelleştirirken de az önce bahsettiğimiz konulardan yola çıkarak bir sürü sıkıntı içerisine düşüyoruz. Yani ne yapacağız? Bunu da Dert edersek zannediyorum gece ve gündüz dert edersek Cenab-ı Hak kalbimize onun şeklini, şemalini damlatmış olacak. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi aldım. Ben böylece kesiyorum hocam. Kısaca. Estağfurullah. Buyur. Kardeşim, <gülüyor> muhacere yaklaşık tarzı, diğer kanlının ne anlamı geldiğini zaten olay olarak bize göstermiyor. Ee, Özür dilerim hocam. Tam o şeyde vardı malum haliniz. Hatta sahabe hanımlarını dahi evet. bölüşme <gülüyor> yolla gitti hatırlıyorsun. Yani enteresan bir şey. Biz de çekip vururlar adamı değil mi? <gülüyor> Böyle bir talep de bu. İhtiya <gülüyor> çok sık. Bir diğer bir de... ...bini vicrek... ...Biliyorsunuz e, Peygamber Efendimiz... ...Hazir Kurulu Bekir... ...Ağrı yazısında... ...Peygamber Efendimiz... ...hem bedensel <gülüyor> olarak... ...yolunca hem de... ...sadece kendini... ...düşünür... E, ...hicret eder kendisinden... ...hicret eder... ...diğer Müslümanlar... ...varlılara ulaştılar... ...hangi şartlarda efendim Mekke'de kalan e, Müslüman olduğu biriyle Hazreti Ali mesela Mekke'de kaldığında kendi yatağında, yatıyordu. onun ahvali nedir? onu düşündüğü bir yandan bir yandan e, Müslüman olup Müslümanlığını gizleyenler vardı, Hazreti Abbas gibi onların Mekke'de. Onları düşünür. Bir yandan da bir düşünebilir. Hazreti Ali Mekke'de bırakma sebeplerinden bir tanesi de oydu biliyorsunuz. Kendisine emanet edilen düşküleri malları var. ...o mallar, sahiplerine ulaşsın diye. Evet. Peygamber Efendimiz'in... ...burada bir diğer damlığı görüntü. Ee, bir de... ...mağarada yaşanan bir diğer damlığı var. Çok enteresindir. Ee, bu yorgunluk... ...çünkü çilesi... ...Peygamber Efendimiz'in yolları düşmüştü. Hazreti Büyük'ün dizinin de... ...ışıklık ve uyumluya Ve Vahşi bir mağrı. Hazreti Üdün de peygamber rahatsız olmasın diye e, gömleğinin ridasını parçalar, işte akrep çıkabilecek, çiyan çıkabilecek, yılan çıkabilecek, bir tek tek kapatır o besmançıları. Bir tanesinin ridanın parçası kalmadığı için kendi tabanını koyar. Yani Resul'da ilan sorumasındansa tabanını koyar. Bu çok ibretli bir şeydir. Evet. Hazreti Ali'nin tavrı tavsiyesi Hazreti Ali de evet yatağında yazacaksın. İçin bir zor evet. evet. İşte ıı, Hocamın söylediği gibi bizim de bunu gerçekleştirdiğimiz bunlar bir hikaye olarak her yerde duyarsın. Ama bu topluma aktarmadığımız sürece bir anlamı yok, bir şey bilmenin bize bir faydası yoktur. Yani bunu biliyor olduğumuzun bir faydası yoktur. Yani şöyle söyleyeyim. <gülüyor> şurada bir ateş olsa hepiniz çocukluğunuzda aynınız babanız öğretmenlerimiz size ateşin yakıcılığını öğretmiş. Bunu hepiniz bilir mi? Öyle mi? Ateş yakar. Ama ateşin yakıcılığını anlamamız lazım. Bilmemiz yeterli. Ateş hakikaten yakıyor mu yakmıyor mu? Eğer eliniz ateşe değmişse ya da işte ocakta yemek pişirirken ki kazara elinize Yatmışsa ateşin yıkıcılığı öğrenmiş olursunuz. Afedersin hocam, şeyi, şöyle diyebilir miyiz ona? Mesela mükemmel bir film izliyoruz, efektleri sahneleri harika. Biz zevkten dört kişiyiz, film bitiyor, düğmeyi kapatıyoruz, mevzu evet, bitiyor. Evet, mevzu bitiyor. <gülüyor> yani Kur'an'ı böyle okursak e bize hiçbir katkı sağlamaz. Çünkü Kur'an elinden tutanlara hidayete götürür, tutmayanlara götürmez. Bu Hasan Hasanlar Cenap abi Allah'a emanet. O bir oyun şey yapmış. Doktor hastalanıyor, doktora gidiyor. Doktor bir reçete yazıyor. Bu iyi gelir diyor, reçete. O da alıyor, getiriyor. Evet. Duvara asıyor. Hı. Her gün sabah geliyor, okuyor diyor. Akşam geliyor, okuyor diyor. Yatsı Hı. geliyor, okuyor diyor. Hastalığı artıyor. Evet. En son oğlu diyor, baba diyor sen hastalığınla şifalı. Evet diyor. Ya. doktora gitmiş, gittim diyor. E, reçete doktor şey yapman verdi diyor bir hiç. Ne yaptın ki yok diyor astım öyle. Yani o haplara götürülmesi süreci ezdularınızda aslı olmasın. Hatta elinizde olmasın, kalbinizin üzerinde olmasın. Yalnız hayatımızı geçirmemiz lazım tüm bunları. Be Hocam. Tamam. Ee, özür dilerim. Sadece hayatımıza geçirmeyle ilgili çok enteresan bir Hı -hı. örnek vereceğim. Tek bir örnek gençler hakkınızı helal edin. Çok meşgul ettim sizi. Kendimden önce bir örnek vereceğim de ben öğretmen olduğum dönemlerde bir kitap kulübü falan Hocam bilir Bakırköy'de 20.000 tane öğrenci var bir kitap kulübü yok Orada Bir kitap kulübü oluşturalım dedik Gittik bir iki yerden borç harç bulduk Arkadaşlar pek yanaşmadılar diğer öğretmen arkadaşlar Ödeme yapılacak çek vakti çek de almışız yasak memurun çek kullanması da yasak o zaman iki gün var iki gece üç gece hiç uyumadım hiç uyumadım gerçekten. sonra öden de sonra bunu şöyle düşündüm kim bir ihtiyacını size bize açar da bir şey talepte bulunursa o anda Asla yok demeyelim. Kendi çekimiz varmış gibi iki gün sonra önce bir arayışa girelim. Hani dert bizim değil mi? Hani değil mi? Ha, dert bizim ya kardeşimizin derdi bizim derdimiz. Onun için önce bir iki üç gün koşalım. Bizde olmayabilir. Biz asgari ücretli geçiniyor olabiliriz. Az önceki mevzuya geleceğim. Doğru bizde Yok. Ama konu komşumuza, eşimize, dostumuza gece gündüz koşalım. Onun ihtiyacını karşılayabilecek neyse onu bulmak için kafa yoralım. Üç gece uyumayalım. Ondan sonra mümkün değil.